Herkese merhaba. Diyerken başlıyor. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özlüler Stüdyo'da hazırız. Yayın masamızda Ferhal Kabil var. Canlı yayındayız. Bugünkü konumuz dünyadan yoksulluk halleri ve yoksulluk halleriyle ilgili sosyal kampanyalar. İyi... Ee... Aslında bugünkü konuyu seçerken Türkiye'deki kurla e, e, ilgili konuşuyorduk ve sonra birdenbire buraya doğru ilerledik ee, ama e, bugünkü konuyu asıl seçmemizin sebeplerinden biri de şu özellikle yoksulluk ve açlıkla mücadelede ki küresel hedeflerin e, önemli hedeflerinden biri de yoksulluğa ve açlığa son e, bu hedefle mücadelede konuyu bir yardım kampanyası ya da bir bağış kampanyasından ötede ele alan e, Oxfam var bir sistemsel sorun olarak bakıyor Oxfam buna ve Oxfam Oxfam bu sene iki tane çok önemli rapor yayınladı. Bu raporlardan bir tanesi reward work not wealth yani çalışanı ödüllendir zengini değil adını taşıyor. Oxfam sosyalist oldu yani. <gülüyor> Biraz Oxfam altında bir, hakkında bilgi de verelim. Ee, bir sivil toplum örgütü dünya üzerinde iki çeşitli sosyal sorunlarla ilgili çalışan uluslararası bir... Sivil e, toplum diyelim. örgütü. Evet, Türkiye dahil olmak üzere çok e, fazla ülkede e, İngiltere var. Merkezli İngiltere var, değil değil merkezli. Oxfam. E, Türkiye'de de Oxfam ofisi var ki aslında C20'yi yapmışlardı onlar burada daha önce. E, birkaç alanda birden çalışıyorlar ama özellikle de e, yoksulluk ve açlığa son üzerine çalışmalar yayınlıyorlar. İşte i̇ki raporları var bu sene yayınladıkları. Çok önemli. Bunlardan bir tanesi biraz önce söylediğim Reward Work Not Health Wealth e, İkincisi de an economy for'du yüzde 99 yani yüzde 99 için bir ekonomi çünkü özellikle sivil toplum kuruluşlarının e, küresel olarak yaptığı kampanyalara baktığımız zaman e, Afrika'daki açlıkla başlayan ama hani herkesin kendi evindeki kendi ülkesindeki yoksullukla mücadele kampanyalarında da hep bir bağış kampanyasını görüyoruz Yani bağış toplanıyor oraya yardım götürülüyor fakat bu bağış toplanması meselesi ve yardım olarak bakılması meselesi, meselesi sorunu çok kökünden de çözmeye yaramıyor. Ee, yıllardır yapılıyor ve yapılmaya da devam ediyor. Hatta diğer kamda da daha önce pek çok kez e, yapılan bu bağış kampanyalarını hatta Live Aid gibi e, büyük süper grupların yer aldığı müthiş konserleri vesaire de söylemiştik. Neden işe yaramıyor diye baktığımızda işte Oxfam'ın e, bu iki raporundan. Nefis veriler var. En iyisi onları söylemek biraz. Ee, şöyle bir veri var. Sanırım en e, kritik verilerden e, biri bu. Dünya üzerindeki en zengin yüzde birlik kesim geri kalan tüm insanlığın sahip olduğu servetten daha fazlasına sahip. Bu çok acayip tabii. Yani <gülüyor> hakikaten şey şöyle düşünün e, mevcut servet birikiminin ...yüzde birine sahip olanlar... ...bütün servet birikimine sahip gibiler şu anda. Evet, ve bu ve, durum 2015'ten beri de böyle. E, o bir kırılma noktası tabii 2015'ten beri. Önce de çok daha adil dağıldığı söylenemez yani. Şimdi iki... Öyle yanlış anlaşılıyor öyle söyleyince bu tür veriler. Yani Aa, 2015'den önce evet. durum iyiydi gibi anlaşılıyor Yok, da... Evet. ...öyle bir kötüleşti <gülüyor> ki artık anlaşılamaz bir hale geldi. Evet. Başka veriler de var burada çok e, ilginç. 2017'ye dair veriler çok e, göz korkutuyor diyeyim. Geçtiğimiz yıl yani 2017 e, dünya tarihindeki milyarder patlaması olarak adlandırabileceğimiz yükselişteki en acayip yıldı. E, Yanlış anlaşılmasın dolar milyarderi. <gülüyor> dolar milyarderi evet. E, dünya tarihinde yani insanlığın kaydedilmiş tarihinde hiçbir dönem bu kadar fazla e, dolar milyarderi ya da hani servet e, artışı görülmemiş. Kişiler bazında şöyle ki her iki günde bir bir dolar milyarderi olmuş geçtiğimiz yıl. Ee, şimdi yani bugün artık dünya üzerinde 2.043 tane dolar milyarderi varmış. Azmış sayıları. Bunların onda dokuzu da erkekmiş yani evet azmış sayıları ama zaten beklenirdi yani böyle olması yani 1800 kadarı 1850 kadarı erkeklerden oluşuyor kalan işte numunelik 150'de falan kadın var öyle mi? Öyle. Güzel. kaç az... dedin rakamı bir daha sever misin? 2043 dolar 2043 milyarderi var dünyada ee, azmış sayıları dediğini ben o zaman sana başka bir e, istatistiksel veriyle anlatmaya çalışayım e, son 12 ayda e, bu elit grubun e, toplam serveti 762 milyar dolar artmış. Bu işte e, programa hazırlanırken konuştuğumuz şey. Evet. Yani dünya üzerindeki açlığı yedi kez e, aşırı bir açlığı rakam. yedi kez bitirebilecek bir rakam bu. Tüm açlığı değil ama aşırı açlığı yedi kez Evet bu dolar Belki milyardeli Tüm, tüm açlığı grup, herhalde iki üç kez bitiriyordur. Yani. Dünya üzerindeki açlığı silmeyi yedi kere başarabilecek kadar para kazanmış geçtiğimiz yıl. Eee ve şöyle bir rakam daha var. İşte azlarmış. Bak minimalizm işe yarıyor. <gülüyor> yani şaka yapıyoruz ama şu, o kadar trajik bir şey ki. Güleriz ağlanacak yani. halimize evet. hale değil mi? Ee, küresel servetin yani bizim insanlık olarak küresel olarak ürettiğimiz servetin yüzde seksen ikisi bu yüzde bire gitmiş geçtiğimiz yıl. Ee, altta kalan yüzde ellilik insan popülasyonu ise artan servetten hiç pay almamış sıfır. Yani daha önce aldığı pay sabit kalmış. Bir ilerleme kazanmamış, kazanmamış. anlamına geliyor bu. E, dolayısıyla negatif e, oluyor. Çünkü hani servet artışı varsa e, ondan yararlanmamak toplam servette negatif gerileme demektir. Evet. E, bir rakam daha e, bu da çok inanılmaz bir rakam. Ee, dünya üzerindeki bu sevgili dolar milyarderimiz bir yıl içinde 762 milyar dolar servetlerini arttırmışken bu bir yıl içinde kadınların e, ücretsiz emeği, küresel ekonomiyi tam 10 trilyon dolar desteklemiş olmuş. Yani kadınlar 10 trilyon dolarlık ücretsiz iş yapmışlar. Buna çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev işleri vesaire olarak baktığınız zaman. E kadınlardan az çalmışlar. Rav <gülüyor> sen söyleyecek bir şey bulamayıp lal olmaktansa artık <gülüyor> değil mi? Hayır yani daha büyük bir emeğe el koymalarını <gülüyor> bekliyordum ben bu kadar servet biriktirmişler. 10 trilyon dolar. Yani, evet ee... farkındayım. Ee... Yani, hayal edilebilir bir rakam değil. Eskiden şöyle şeyler e, yapılırdı bu Reagan e, yöntemi. ...diyorlardı buna galiba. İnsanlar bu rakamları hayal edemiyorlar... ...bunun ne manaya geldiğini... ...o yüzden de e, propagandasında bu arkadaş şeyi kullanıyor... E, ...buradan Wisconsin'e kadar... ...bir demir yolun üstüne yüzlük dolarlar koyduğunuzu düşünün... ...işte o kadar para harcıyoruz falan gibi şeyler yapıyor. Bunları bir de böyle ölçmek lazım... ...dünyanın çevresini kaç kere dolaşıyor acaba o 10 trilyon dolar? Evet, şöyle bir benzetme var aslında... ...çok da iyi bir benzetme... ...önümüzdeki 20 yıl içinde... ...dünya üzerindeki 500 kişi... ...varislerine... 2.1 trilyon dolar bırakacak. Bu 2.1 trilyon dolar ne demek diye baktığımızda 1.3 milyar insanın yaşadığı Hindistan'ın gayri safi milli hasılasına eşit. 500 kişinin varislerine bırakacağı nakit değer. Buradan bir kampanya çıkar. <gülüyor> Değil mi? Tabi tabii varisini değiştir kampanyası yapıp e, her bir kendi varisi yerine... Yüz tane yoksulu varis edinmesi ya da bin tane yoksulu varis edinmesi gibi bir kampanya çıkar yani. İyi bir başka. Bak yaratıcı fikrimi radyoda paylaştım. Aynen öyle yaptın evet. Ee, bir başka rakam daha var. Ee, bu raporlardan çok önemli rakamlar artık burada raporu okudukça dehşetiniz artıyor. Ee... Dünya üzerinde moda devleri var biliyorsun ve bu moda devlerinden bir tanesini yani ilk yüz moda devinden herhangi birinin CEO'su e, Bangladeş'te tekstil fabrikasında e, çalışan 10.000 bin işçinin e, kazanabileceği 10 yılda kazanabileceği parayı kazanıyor bir yılda. Özellikle tekstil sektörüne ikinci raporunda yani reward work not wealth raporunda özellikle tekstil sektörüne eğiliyor Oxfam bu sektördeki haksızlıklar inanılır gibi değil gerçekten. 10 yıl ve 1 yıl yerine bölmek yerine hani 1 yılda 100 bin işçinin kazandığı parayı kazanıyor gibi, yani evet. çok acayip gerçekten. Bunlara çok benzer rakamlar ülkeler olarak da bölünüyor aslında. Mesela Güney Afrika'da yüzde onluk üst elit kesim tüm gelirlerin yüzde ellisini alıyor. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir CEO bir günde herhangi bir işçinin bütün yılda kazanacağı parayı kazanıyor gibi böyle karşılaştırmalar da var. Bir başka çok Çarpıcı veri de şu, 2.2 milyar dolara iki buçuk milyon Vietnamlı tekstil işçisinin maaşlarını insani yaşam koşullarına getirecek kadar arttırabiliyoruz. Bu rakam aslında çok büyük gibi görünüyor ama aslında bu rakam şuna denk geliyor. Tekstil sektöründeki beş büyük firmanın geçtiğimiz yıl hissedarlarına dağıttığı rakamın üçte biri sadece. Korkunç. Şimdi ben bir rakam vereyim o zaman. Daha yeni e, Yeşil Kamp'ta konuştuk bunun üzerine. Orada da aktarmıştım insanlara. Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde yirmilik grubun toplam gelirden aldığı pay 47.2. Yani gelirimizin neredeyse yüzde ellisini yüzde yirmilik bir grup pay olarak alıyor. E, en altta yer alan yüzde yirmilik grubun aldığı pay ise yüzde 6.2. Senin verdiğin rakamlarla e, birleştirerek söyleyeyim. E, artış e, meselesi üzerinden yani. E, geçen yıl en üstteki yüzde yirmilik dilimin e, bir önceki yıla göre farkı 0.7 artmışken en alttaki 0.1 artmış. Yani zaten azalıyor. Çok daha e, az artmış. Üstelik en alttaki 2 yüzde 20'lik grubun tamamını topladığın zaman bile 13'ü geçmiyor bunların, şey yani yüzde 7.6 biri, işte yüzde 6.1 e, diğeri. E, yani nüfusun yüzde 40'ı 13'ünü alırken nüfusun yüzde 20'si yüzde 50'sini alıyor evet. servetin. Çok fazla yüzdeler vesairelerle de konuşuyoruz aslında bunları okuyacağım daha de sayı azdır, yani yüzde hepsi 40 sayı. Yüzde ee, 40 dediğimiz zaman 80 milyon insandan daha ediyorsak. 36 milyon 32 milyon insandan Söylediyoruz yani aslında o korkunç bir şey Yani bunun en aslında e, Kristal berraklığında gördüğümüz Rakam herhalde dünya üzerindeki 8 milyar Derin e, 3.6 milyar insanın sahip olduğu servetin e, Toplamına eşit bir Servete sahip olduğu hani bunu söylediğimiz Zaman zaten inanılmaz bir e, Adaletsizlik Çerçevesinde dünyanın Yaşadığı üstelik de küresel trendin böyle Olduğu yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ortalamalarla Türkiye'deki ortalamalar ve güneş Afrika'daki ortalamalar birbirine çok benziyor. Evet, i̇şte açıkladık az önce yani. Evet o yüzden de e, yoksulluğa ve açlığa son hedefi e, sadece bağış kampanyalarıyla çözülebilecek bir hedef değil ama... ...bugün genelde yoksulluğa dokunan kampanyalar üzerinden konuşalım dedik ama öncesinde bu rakamları verelim istedik. Bir de şey üzerine de bir iki e, şey bir, bu mesele üzerine de bir iki şey söylemek lazım. Yani e, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik kriterleri 17 kriter işte bunlardan biri de yoksulluğa ve açlığa son. Yoksulluğa son galiba tam başlıyor. Evet. E, e, valla bu iş sadece bu şeyin üzerine e, kriterlerin üzerine yüklendiğinde olmuyor. Yani giderek de şu hale gelmiş durumda bu BM kriterleri diye geçen. E, mesele yani zaten oraya yazdık nasılsa işte oradan yararlanarak e, bir şeyler yapın işbirliğine girin şirketler orayla e, paslaşsınlar devletler o kriterlere göre hareket etsinler falana dönmüş durumda ha, ama kimsenin üstüne alınmaması gibi bir sonuç yaratacak galiba bu bir süre sonra zaten BM yazdı oraya işte şunları şunları da yapıyoruza doğru dönecek bunu da değiştirmek için bir e, aksiyon almak gerekiyor aslında talep e... yani sivil toplum örgütleri sendikalar e, devletlerin e, kendi sosyal hizmet kurumları gibi kurumların aksiyon alması lazım o bu bu meselenin oraya yazılmış olması ve yazıldı yazıldığı şekliyle e, yürüyor olması yetmez Doğru. Kampanyalara geçmeden önce bir küçük müzik arası versek mi acaba? E verelim. Çok konuştuk verelim. zaten programın yarısını şey yaparak. Rakamlarla <gülüyor> e, konuştuk. Leonard Skinner'dan e, konuyla da bağlantılı. Hey Mr. Banker. E, <gülüyor> e, merhaba sevgili bankacı diyeyim ben buna. Tabii. <gülüyor> Bay bankacı. Artık bankacılar değil, bilişimciler <gülüyor> falan da var bu denklemin içinde tabii. <gülüyor> bu şarkıyı dinleyeceğiz ondan sonra diğer kamda yine sizlerle beraberiz. Thank you. Mr. Banker Mr. Please I'm oh. told you diğer tekrar merhaba bir müzik arası verip, verip bankacılara seslendik <gülüyor> Parayı elinde tutanlara seslendik diyelim. Çünkü parayı elinde tutanlar artık sadece yüzyıl başındaki gibi bankacılar değil ya da paraya yön verenler. Şimdi devam ediyoruz kampanyalarla ama zamanımız da azaldı. Yani çok fazla rakam vererek gevezelik ettik. Bir kampanya ya da iki kampanya üzerinden konuşabilir durumdayız. E, Zamanda çok tartışılmış bir kampanyayla başlayalım o zaman. E, Cordaid Hollanda kökenli bir yardım kuruluşu e, Afrika'daki açlık iç, e, üzerine yaptığı bir kampanyaydı bu. E, Afrika'dan e, bir model aldılar kampanyaları için. Modelden kastım ama gerçekten işi mankenlik olan değil bir köyde annelik yapan ve açlıkla yüz yüze olan e, bir kadından bahsediyorum. Elizabeth. Ee, ve onu çok lüks bir çantayla e, bir moda çekimindeymiş gibi çektiler. Ama e, zaten açlıkla yüz yüze olduğu bütün vücut hatlarından belli Hı -hı. vesaire. Bir, bir, bir savanda yere uzanmış hani bir şey gibi moda e, pozu veriyor gibi. Ama elinde bir el çantası var. O da böyle bayağı pahalı bir çanta anladım. 32 avro çantanın bedeli. Ee, aslında Pek, olabilecek çok pahalıydı kadar pahalıyı da seçmemişler ama. Bir normal bir şey yapmışlar orta sınıf çantası evet, e, Ve billboardlarda yazan e, Sözde şu çanta 32 avro e, bir haftalık e, Yemek ihtiyacının Bedeli 6 avro ee, bu çok ses getirmiş bir kampanya oldu. Hem sosyal medyada hem de e, yayınlandığı şehirlerde büyük ilgi çekti. Çok ciddi de bir yardım toplamayı başardılar. Aslında kampanyanın bütün görselliği durumun ne kadar absürt olduğunu da anlatıyor. Yani bir çantayla bir insanın bir haftalık yiyecek ihtiyacını üstelik de e, çok da pahalı olmayan bir çantayla e, bir hafta, karşılaştırıyor. Bir haftalık değil aslında. Çantanın kendisi neredeyse beş haftalık yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Evet. Ee, ve aynı zamanda da bütün kampanya boyunca e, bu tür çok fazla görsel yayınlandığı gibi e, tekstil sektörü, e, moda sektörü diyelim hatta e, bu konuda en çok eleştiri alan sektörlerden biri. Çünkü e, fiyat eşitsizlikleri, kazanç eşitsizlikleri, e, çocuk işçiliği vesaire dendiği zaman bu konuda en çok tırnak içinde dayak yiyen sektörlerden biri. E, kampanyanın başlığı da small change, big difference. E, yani küçük şeyleri. Değiştirerek küçük değişikliklerle büyük farklar yaratabilirsiniz diyor. Bu başlık olmasa da olur kampanyasına da Dar Şafaqanın aslında şey komşu diyebiliriz. Yani evet, hayatında yansın. küçük bir değişiklik yap ama birinin hayatında büyük değişiklik olsun. Stratejik olarak komşu yoksa yaratıcı evet, yöntem çözüm açısından olarak çözüm olarak değil. Yani bir şey yok. Bir esinlenme falan yok yani ama o aynı strateji gerçekten. Senin için büyük olan öbür başkası için küçük olabilir. Senin için ihtiyaç olmayan bir başkasının ihtiyacını giderir diyen bir kampanya. Çok dikkat çekmiş ve çok adından söz ettirmiş bir kampanya daha var. Bu kampanyayı World Food Program yani Birleşmiş Milletlerin Dünya Gıda Programı imza atmıştı. Ve kampanyada... ...döneminde çok da büyük bir yıldız olan Zlatan İbrahimovic, bir futbol yıldızını kullandılar. Şöyle ki Zlatan İbrahimovic, dünya üzerindeki 805 milyon açlıkla mücadele eden kişini, kişiyi e, temsilen... ...50 ismi, kürenin dört bir yanından, değişik yaşlardan, değişik e, cinsiyetlerden... E, ...künenin dört bir yanından isimler seçildi ve bu isimleri vücuduna geçici dövme olarak yaptırdı. Bu 50 ismi üzerinde taşırken de Zlatan için gerçekten çok etkili bir açıklaması oldu ve dedi ki... ...benim ismimi bütün taraftarlar her futbol maçına çıktığımda haykırıyorlar. Oysaki bilinmesi gereken benim ismim değil, dünya üzerindeki adaletsizliğin açlıkla yüz yüze bıraktığı 805 milyon isimdir vücuduma 50 tanesini bu yüzden dövme olarak yaptım dedi. Ve maç sırasında da formasını çıkararak birdenbire çok ciddi bir ilgi toplamış oldu. Bu kampanya sayesinde büyük bir farkındalık yaratıldı. E, devamını getirdi mi? Yani kendisini buna adayan bir elçilik görevi üstlendi mi buradan? Bu süreç içerisinde evet sonra... e, çok fazla konuştu, hı. röportaj verdi, bu e, insanlarla fotoğraf çekimleri yapıldı vesaire. Ama belli süreli bir kampanyaydı zaten bir farkındalık oluşturma kampanyasıydı. E, ondan sonra da kampanya sönümlendi. Hı hı evet yani diyecek bir şey yok ünü ve parayı elinde bulunduran birisinin böyle bir sözcülük üstlenmesi çok iyi bir şey biraz fazla estetik bir şey üzerinden gidilmiş yani isimler çok estetize edilmiş gerçek dövmeler şeklinde tasarlanmış bir de hakikaten bu kişinin bu işin ömür boyu sözcülüğünü üstlenecek birisi olması daha fazla etki bırakır. Yani bu bu kampanyanın demiyorum yani yoksullukla mücadele için çeşitli şeyler yapan bir insan olması onun sönümlenmiş olması pek iyi olmamış. Bu biraz star kampanyası gibi duruyor yani. Şimdi sokaktaki insana seslenen ...bir kampanyamız daha vardı ama süremiz bitti... ...çok çabuk ve çok <gülüyor> hızlı bir şekilde... E, ...bu mesele aslında devam edeceğiz ...çünkü e, küresel hedeflerden... ...çevreyi çok konuşuyoruz... ...toplumsal cinsiyet eşitliğini çok konuşuyoruz vesaire... ...ama e, özellikle... ...yoksullukla ve açlıkla mücadele... E, ...çok kritik... E, hedeflerden biri, üstelik diğer hedeflerle de çok ciddi bağı olan bir hedef, bununla ilgili haftaya sanırım devam ederiz. Devam edeceğiz. Haftaya konuşuruz herhalde üzerinde ama ben bu hedeflerin bu kadar defragment edilmesini ya parçalanıp her birisi ayrı bir problemmiş gibi ele alınmasını da bir ...masaya yatırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlar çünkü aynı bütünün parçaları ve hepsi aynı şeylerden kaynaklanıyor. Kadınların emeğinin sömürülme, şey, sömürülmesi, ücrete eşitsizliği, ...çocuk yoksulluğu, eğitimdeki sorunlarımız... ...küresel yoksulluk, denizlerin kirlenmesi... Isınma. ...bütün karar mercilerinin aynı insanlarda olması yüzünden bunlarla karşılaşıyoruz. O karar mercilerinin değişmesi gerekiyor. Yani Böyle bir şey konuşması yaptıktan sonra... ...gelecek hafta konuşacağımız konuyu söyleyeyim... Şimdi bu e, yoksulluk meselesiyle ilgili bir ayak izi kavramı e, ortaya atılmış durumda. Yani bir e, şirketin, devletin ya da e, bir coğrafyanın karbon ayak izi e, oluşturduğu kaybon ayak izinin ölçüm, ölçülmesi gibi... ...faaliyet yürütürken oluşturduğu yoksulluk ayak izinin de ölçülmesi için pariteler oluşturulmuş. Şimdi bu pariteler üzerine konuşacağız, bunları anlatacağız ve yeni bir kavramın belki de e, daha çok konuşulmasını sağlayacağız. E, gelecek haftaki programımızda yoksulluk ayak izi olacak... 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da canlı yayında Rauf Kösemen ve Damla Özler'le beraberdiniz. Yayın yasamızda Feryal Kabil vardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Diğer Kam Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.